üç mertebedir. Karşılığında din de üç mertebedir. İçisi de aynendir tabi. Birincisinde dinde din kaç mertebedir? Üçtür dedik. İslam, iman, ihsan. Bunun da iman yüzü, iman tarafı o da üç mertebedir. Bunu karşılıyor. O da nedir? İhsan, e, Cenel iman, hakiki iman, özel iman. Bu üçünü biz açıkladık. Bu üçünün sıfatını, ehlini açıkladık. Hatta şöyle göstermiştik bizim tabelamıza. Bu dedik İslam. Bu iman, bu ihsan. Bu cenel iman. Bu özel iman, bu da has iman. İmanın mustahab. Bu hakikatul iman. imanın hakikati. Bu da cennel iman. Şimdi bir musulman İslam'ın şertlerini kabul etti. Burada kalıyor. Buradadır. İmanın şertlerini kabul etti, canlandırdı. Bütün İslam'ın hakikatini işledi. Bağlana geliyor. Bu alan da dedik çok geniştir. Ne kadar geniştir? Çok geniştir. Bu alan 77 imanın şöhbesini burada kapsıyor. Hepsi buradadır. Bir kısmı burada da olsa, olması olmazlar ama buradakiler hakikatiyle işlemektir. Mesela namaz burada var, burada var, burada da var. Ama burada normal namaz kılıyor. Burada hakkıyla namazı kılıyor. Namazın hakkı nedir? Öyle durarsan sanki allah Teala karşındadır. Burada tam karşındadır. Bu buradan geçtin, buraya gelirsin. Buraya geldin Allah'ın izniyle seni Allah ve melekleri ve salih insanlar seni kurur. Buraya gelen insanın dönüşü yoktur. Elhamdülillah. İhsan derecesine, imani kamil derecesine gelenin dönüşü zordur. Yani bir, bir tık aşağıya düşemez. Anlatabildim mi? Ama buradaki iman, imanın hakikati, dinde de iman mertebesi ki ceniştir burası, buradan her an ayağın kayabilir, bir de birinci dereceye gelebilirsin. Neden? Büyük günah işleyebilirsin. Yenide küçük günah işlerirsin. Buradakiler, küçük, büyük günah burada çok nadir olur. Allah kurur buraları. Çünkü burada yetişkindir. Allahu Teala'nın istediği cennetli has adamlar buradadır. Bura neyden gelirsin? Soydan, Parayla? Hayır. Ne soy ne para seni burada uğraştırmaz. Ne de şefaat. Bura seni sadece amelin ulaştır. Amelin var ise buraya gelirsin. Amel yok ise buraya gelemez. Sadece bu. Bizim bu kardeş gibi simsiyah ol. Yani bu kardeş gibi bambayaz ol. Yani o kardeş gibi kırmızı ol. Yani filan gibi sarışın ol. Yani onun gibi soylu ol. Yani onun gibi soysuz ol. Allah Teala yanında eşittir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlar Allah yanında tarahın dişleri gibi sevasiye. Aynen se müstevededir. İnne ekramakum indallahi etkakum. Takvalı olan buraya geçir. Takva da amelden olur. Amelsiz takva olmaz. Ama buradaki, buradakilerde mükemmel, hakikati, imanı yaşayan, imanı mükemmel olanlardır. Ama bunun alanı çok geniştir. Burada insan bir öne çıkar, bir geri gelebilir. Burada olması için her zaman dikkatli olacaktır. Tedbir bırakmayacaktır. Çünkü şeytan bu insandan çok uğraşır, Bu insandan çok uğraşır. Neden? Bu çünkü adaydır. Bir yere gitsin, şeytan oraya girmesi zordur. Belki girse şeytanın çok şeyine mal olur, hayatına mal olabilir. Ama buraya giremez. Burada uğraşır insanlardan. Bütün gücünü bu insana verir. Neden? Aday olmasın buraya. Bazı insan şeytanın okraşıyla burada Allah'ın emrini bitirir. Bazı insan şeytanın uğraşıyla buraya girer buradan geri gelir burada Allah'ın emrimi bitirir. Bazı insan Allah kurusun buradan çıkar İslam seviyesinden çıkar burada şeytan istediği yerde kifirde alanında Allah kurusun imanı gider imansız gider. O da nedir? İmanı bozan şeyleri yapar ona inşallah ileride geleceğiz. İmanı neler bozar? İşte imanın mertebeleri budur arkadaşlar. Ondan dolayı ehli sünnet niye ifrat tefite gitmemiş? Niye mürciye harici, likten kurtarmış ehli sünnet? Çünkü burada günah işleyebilirsin. Ne olursun? Bir aşağı düşersin. Ama harici zihniyeti burada günah işlersen, burada günah işlersen artık senin işin bitti diyorlar. Çünkü günah işledin. Ama biz ne diyoruz? Burada günah işleyen iyi, buradan gelir imandan çıkar, İslam'a İslam'da kalır. Bunun alanı dardır. Çünkü burada şartlar azdır. Ama burada çoktur. Ama maalesef burada insan çoktur. Burada alan büyük insan az. Neden? Çünkü buraya girmek için aynen intiham sınavdır işte bu. Bak herkes üniversiteyi bitiriyor. Ama masteri çok az bitiriyor. Doktorayı profesör çok az insan alır. Kalbilleniyor. Aynen işte. Buraya gelmek için, evliya Allah olmak için Güclü bir intihandan geçmemiz lazım. İşte bu da imanın mertebeleridir arkadaşlar. Bunu anlasak Allah'ın izniyle her şey kurur. Ama hariciler dedik, bir günah işledin, bunlardan bir aşağı kademe aşağı yoktur. Yani İslam'ın içine girersin, en yani İslam'ın dışına çıkarsın. Buradan ifrata gitmişler. Teflite giden kimdir? Mürciyeler. Mürciyeler de bu basamakları kabul etmiyorlar. Diyorlar iman, İslam aynendir, farkı yoktur. İslam'a girdin, senin imanınla en salih insan imanı aynendir. Hatta daha ileri gidiyorlar, peygamberin imanıyla senin imanın aynendir. Hatta daha ileri gidiyorlar, Cibril'in imanıyla senin imanın aynendir. İster hiç namaz da kılma, yeter ki Allah'a ikrar ettin, varlığını ikrar ettin. Bu nedir? İfrat, tefrit bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirmemiş. Ashab bunu nekletmedi. Dört imam bunu kabul etmiyor. O zaman ne oldu? Bize gelen zincirle birinci kuşaktan ne gelmiş? Bu iman gelmiş. Bunun da bir sürü elimizde ayetlerle delilleri var. Hadislerde sahabenin sözleriyle delilleri var. Şimdi bu dersler bittikten sonra o delilleri okuruz. Ta sahabelerden bugündeki alimlere kadar. Hepsinin bir bir sözleri nedir? Kimse demesin bunlar laf düzüyorlar, edebiyat yapıyorlar. Hayır, biz tam tersine, benim Türkçe'm bile yetersizdir. Biz edebiyat yapmıyoruz. Biz sadece elimizden geldikçe bir köprüyüz. Selefi salihinin ilmini burada aktarıyoruz. O kadar. İlmi, yani bu bizim iştihadımız değil. Hallame-i Cihan da değiliz. Biz sadece kitaplardan ilmi, itikadı Türkçeye çevirip aktardık o kadar. İşte bu ehli sünneti ne bugüne kadar dimdik ayakta durutmuştur. matodunu. bu meseleler. Eyidir bu ayrım bir tane gelir diyelim ki bu ayrımı nereden getirdiniz siz? Bu ayrım arkadaşlar dinde her şey delil değil. Bak, bir kısım insan teslim oluyor çor çoruna kime? Alimlere. Çor çoruna. Evet, cahil çor çoruna uymağı, taklit etmeği nedir? caizdir Çünkü bilmiyor, seçim hakkı yoktur. O zaman Allah Teala sadece diyor ki, ona evet sen çor çoruna uyabilirsin ama en azından senin o kadar aklın var nasıl yemekte etten kemiği ayırıyorsun, o kadar da aklın var, İyi alimden kötü alimi ayırmak zorundasın. Kim takvali alimdir, ondan soracaksın. Yani bir adam takvalidir, ilim ehlidir, İslam'ı kılıfında yaşıyor, hayatında yaşıyor, insanlar diyorlar, evet bir ehli takvadır, bunun fetvasını almıyorsun, gidiyorsun bir tane, kılıfı musulmana uygun değil, İslamiyet'i yaşamıyor, ama benim nefsime, Hoş bir fetva veriyor. İşte bu da alem bunu da aldım. Kurtarmaz sen oldun diye. Anlatabildim mi? Ne kadar cahil olsan kurtarmaz. Çünkü Allah Teala seni akıl vermiş. beyazdan siha ayıracak kadar aklın var senin. Bir kısmı ne diyor? Bu ifrat. Bir de teflite gidenler var. Onlar da ne diyorlar? Hiç biz şey kabul etmiyoruz. Söz kabul etmiyoruz ilimde sadece bize selam Allah ve Resulü demiş mi bunu bu da ifrattır bu da cahilliktir neden cahilliktir çünkü bizim dinimizde her şey değilmemiş ama ne koyulmuş kurallar koyulmuş kaideler koyulmuş ölçüler var çünkü bizim dinimiz bir köye bir yüreğe bir ortama has bir din değil bir zamana bir mekana nedir ahirete kadar olan bir dindir. 1400 senedir devam ediyor. Allahu Teala ne kadar da daha devam edecektir. Bizim peygamberimiz bir çöye, bir kavma, bir zamanda, bir maçan için gönderilmemiş. Ne gönderilmiş? Rahmeten lil alemin. Bütün insanlığa rahmet olarak gönderildi. Eydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman da bir şeyi haram kılsaydı ne olurdu? Biz burada yaşayamazdık. Ne demiş Resulullah? Ölçüler verilmiş bize ki o ölçülerden biz ölçüyü aşmarız gerisinde serbest. Mesela elbise dememiş fistan Deseydi yandık. Nasıl yandık? Halife devleti de kurulsa her yüreğe geldin illa çizsiz fistan mı gireceksiniz? Yenide enteri mi gireceksiniz? Olmaz ama ne koymuş? Ölçü koymuş. Elbise demiş bol olacak, Cism, cismin dizgisini çıkartmayacak, paçası da uzun olmayacak, incik kemiğini geçmeyecek. O kadar. Bitti. Ne girersen gir. pantolon gir, şervar gir, entari gir. Ne girersen gir. İslamiyet buna, bu rahmet dinidir. İslam dini, rahmet dini olmasa bel gibi esnektir. İşte bu tarafta ifrata giden, teflite gidenler aynen hataya düşerler. Her şeyde delil istiyorlar. Her şeyde delil evet. olamaz, imkanı yoktur. Her şeyde delil olsaydı icma olmazdır. Zaten bu zahiriciler var ya, kitap, sünnet her şeyde diyorlar. Onlar icmayı da kabul etmiyorlar. Neden kabul etmiyorlar? Diyorlar ki, cahilleri tabi. Diyorlar ki icmağa gereç var? Zaten her şeyi Allah ve Resul demiş, sahabeler de bunu nakletmiş. Bu icmadır. Bu cızır ca cahilliktir. Bu icma değil. Bunun dedikleri cahilliktir. Biz dört imamın peşinde gideceğiz. Biz ehli sünnetiz. Bizim ilmimiz dört imamdan geliyor. Oların sücgecinden geçmeyen hiçbir ilim bizim için geçerli değil, mördüttür. Neden? Ümmet bu dört imamı kabul etmiş. Kabul etmekte nedir? Allah-u Teala bunları istemiş. Neden istemiş bunları? Çünkü ümmet dalalet üzerine icma etmez. Bunlar ne demişler? Alimler nedir? Alimler bu meseleleri kaileler, ölçüler, ayetlerden, hadislerden çıkartıyorlar, bizim için koyuyorlar. İşte bu icmadır arkadaşlar. Ölçüler, kaideler var usullar var. Onlardan biz ne yaparız? Güncel meseleleri, güncel müşkületleri hükmünü fakihler, alimler istinbat ederler. Her şeyin delil olmaz. Her şeyin delili Kur'an'da desen imkanı yoktur. Kur'an bak Kur'an'da şeriatın her şeyi yoktur. Kur'an ana çizgidir. Kim Kur'an'ın açılıyor, sünnet açılıyor sünnetin de mübhem yerlerini kim açıklıyor kim ayarını koyuyor alimler e bunu nereden çıkarttınız allah Teala allah Teala ayette diyor ki eğer sizden bir azınlık olmasaydı benim dinimde fıkıh edip istimbat çıkartmasaydı ne olurdu olmazdır onun için hepiniz cihada gitmezsiniz. Herkes mücahid olsa olmaz. Bir nefer kalıp ne yapacak? Bir azınlık dinle uğraşacaktır. Bunu akıl mantık da kabul etmez. İşte o uğraşanlar ne yaparlar? Allahu Teala'nın ayette geçtiği gibi onlar o azınlıklar ne yaparlar yapacaklar? İstimbat edecekler. İşte bunlar istimbat ettiler. Paideleri bizim çubuk koydular. Önce sahabe istimbat etti. Musahhabeden başladı. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem has ve öz talebeleri. İstimbat ettiler bu fıkıhları. Ne verdiler bize? Elimize icma verdiler. Alimler geldi. O zaman yazma çizme yoktur. Alimler geldi. Bunları derlediler. Kaideleri koydular. Dört imam geldi. Bu medreseleri oturttular. Ümmet de bunları kabul etti. Bin senedir, bin yüz senedir bu iş böyle gidiyor ve ahirete kadar da böyle gidicektir. Şimdi dönerim bu mertebelere. Bu mertebeleri neden çıkarttık? Biz cebimizden çıkartmadık. E bu mertebe hakkında ayet yoktur. Ayet var, hadis de var. Ama nedir? Bu ister ayet hadislerden, burada biraz var. Bu, mesela imanın altı rükünü. Ayetlerde de var, hadislerde de var. Bir kısmı ayette 500 zikr olmuş, bir kısmı dördü zikr olmuş. Ayetleri toparlasak, altısı da ayet de var. İşte bu nedir? Alimlerin işi bunları toplayacaklar, bunları ortaya koyacaklar, bunlardan ölçü çıkartacaklar. Bu ölçülerle biz ne yapacağız? Amel istinbat edip amel edeceğiz. Mesela tevhidin şartları Alimlerimiz diyor ki tevhid, tevhid kat çeşittir? Çeşitleri pardon kat çeşittir? Üç çeşittir. Rububiyet, üluhiyet isim sifat. Bir tanesi gelir sana ehli bid'atten diğer ki bunu nereden çıkarttınız? Bu asılda var. İşte bulara alimler dört imam buna ne demiştir? Dört imamın medresesi buna demişler istikrağ. İstikrağ nedir? araştırarak okuyarak e, ölçülerden bunun formülünü formül müydı? Formülünü kuruyorlar bizim için. Buna istikra diyorlar. İşte biz bu mertebeleri de buradan getirmişiz. Aslında deliller var ama bir kısmı apaçuktur, bir kısmı mübhemdir, Alimler anlar. Bir kısmının bir parçası buradadır, o bir parçası, o bir ayattadır, o bir parçası, o bir hadistedir. Alimler bunu topluyor. Onun için Allah Subhana wa Taala diyor: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, alimlere sorun. O kadar basit. Bak, Allahu Teala senden mükellefliği kaldırıyor. Cahiliysen, sen alime yönlendiriyor. Ama birşerken yönlendirdin ne demektir? Yani alime uyacaksın. Yok işine geldi uyacaksın, işine gelmedi uyumayacaksın. Evet, şimdi okuyalım bu mertebelerle ilgili kalanları alimler nereden çıkartmış bunu bakalım. Ehli sünnet vel ve cemaate göre imanın mertebeleri bunlardır. Bu mertebeler Kur'an ve sünnetin alimler tarafından incelenmesi sonucu belirlenmiştir. Yüce Allah onlara rahmetiyle, rahmetiyle muamele etsin. Bu mertebenin sahipleri, ilimleri, amelleri ve ikhlasları ölçüsünde dünyada ve ahirette Allah katında birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılıklarına göre ebedilik cennetinde en yüksek derecelere ve ebedi nimetlere nail olacaklardır. allah Teala bu mertebeler hakkında Yüce Kitabı'nda şöyle buyurmaktadır. Sonra biz kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Onlardan kimin evsine zulmeder, kimi muhtedildir, orta yolu tutar... Kimide Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçen işte büyük lütuf budur. Onların mükafatları adın cennetlerindedir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler incilerle süslenirler. Elbiseleri de ibektendir. Bu ayetlerde belirtilen mesela mertebeler şunlardır. Evet. Şimdi burada <gülüyor> alimler neyden dedik bunları çıkartmışlar? Birinci istikra istikra nedir? Bu konuda ne kader? Şimdi bizim dinimizin ki asası var. Üçüncüsü yoktur. Ana kaynağımız nedir? Kur'an ve sünnet. Din buradır. Anlatabildim mi? Ama bunu sahabeler bile anlamakta zorluk çekiyorlar. Çok meselesinde. Ne yapıyordular? Dönürdüler Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi açıklıyordu. Ne oldu? Sahabeler mezun oldular. Kimden? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem medresesinden. Mescidi Nebevi'den mezun oldular. Ellerine diplom aldılar. Kaç tane aldı? Hepsi mi? Resulullah vefat ederken 10 bin daha fazla sahaba vardı. Bunlar hepsi dübloma almadı. Diploma alanlar elimizin sayısı kadar. Onlarda da bir kısmı profesördür bizim tabirimizde bir kısmı biraz daha doktorası var bir kısmı masterı var bir kısmı böyle kademe kademeydir sahabeler şimdi sahabeler ne yapıyorlar bir meselede geliyorlar istikrar nedir bütün ayetleri hadisleri bu konuyla ilgili tarıyorlar ortaya koyuyorlar ondan sonra o menzemeden bir hüküm çıkartıyorlar işte bu hüküm çıkartmak da dedik ümmetin icmaidir bu hükmü çıkartıyorlar, fetvayı veriyorlar. Hepsi anlaşıyor. Bu bunun hükmü budur, delilleri de budur. Bu ne oldu? İcma oldu. Yen yani de bu ayetin anlamı budur, delilleri de budur. Bu ne oldu? İcma oldu. Sahabelerin icma bizim için ne oldu? Üçüncü şart oldu. Olması olmaz oldu. Yani Kur'an ve sünneti biz sahabenin görüşüyle anlamak zorundayız. Bir de bir ben Arapça biliyorum sahabenin görüşünü, dört imamın medresesini bir çınara bırak oturayım, bayatından bu anlaşılır, baharistan bu anlaşılır desen olur? Sapık olur. Sapık nedir anlamı? Yani sırat müstakimden kaymış cehenneme adaydır. İmamı da şeytandır. yazık olmuş ona. Ama asıl nedir? Kitap ve sünneti anlamakta ne var? Sahabenin görüşü şarttır. Birinci kuşak neden şarttır? Çünkü Resulullah'ın telebeleridir bunlar. Resulullah'ın medresesinden mezun olmuşlar. Bir müşkületleri alanda Resulullah onlar salçuklardır. noktayı koyardır. Evet. Ondan sonra Nedir? İstikra tararlar, ondan sonra istimbat. İstinbat ederler. İstimbat nedir? Fıkı bu ayetlerin altından çıkartırlar. Kur'an'dan sünnetin harcından sene bir fıkıh çıkartırlar. Ne meselelerinde? Mevcud meselelerde değil. Mevcud meselelerde ne hadlerine? Çünkü kayda kurmuşlar sahabeler. La اِجْتِحَادَ فِي nas, Nas olduğu yerde içtihat yoktur. Resulullah demiş de bunu böyle yapsan gelip neyi çıkartıyorsun? Zaten sahaba bunu yapmamıştır. Akıllarından bunu yapmak bile geçmemiştir. Ne demektir akıllarından geçmemiş? Şeytan bile onlara bu konuda fikir vermeye cesaret etmemiş. Çünkü neden? Hala nübuvvet imanı, harareti, sıcağılığı içindedir, gelemez. içindedir, gelemez. Ne diyor Resulullah? Ömer bir vadide olurken şeytan o bir vadiye kaçıyor. Hala onun şeyi var. Anlatabildim mi? Şeytan cesaret etmez. Akıllarından bile geçmemiş. Ama nerede istinbat etmişler? Resulullah zamanında bu mesele yoktur. de öyle bir yeni bir hüküm olmuş. Resulullah noktasını koymamış. Bunlar çıkarttılar. İşte bu ümmetin de zenginliğidir bu. Kıyamet günden kadar da fıkıh devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Bak bu kalem icat edildi. Nedir hükmü? Dinimiz verebilir. Dinimiz 1400 senedir hiçbir teknolojinin önünde aciz kalmamış. En ince meselede hepsinde cevap var elhamdülillah. E bu cevap nereden var? İşte sahabenin bereketi var burada. Onlar bu kaideleri oturtmuşlar bizim için. Sonra istimbattan sonra ne var? İstimbat bir de ne var? Kıyas var. Kıyas da nedir? Bizim dördüncü olmaz olmazımızdır. Bak. Birincisi dedik kitap sünnet. Bu asıl melzemedir. Bu kıyas icma'tan kıyas'tan aslıdır. ile kıyas buna tabi Yani icma kıyas iki kuruşa değmez eğer kitap sünnet olmasa. Kitap sünnetten icma kıyas başımızın tacıdır. Çünkü kitap neye göre kıyas icma ediyorsun? Kitap sünnetten. İcma'dan sonra kıyas ederler. Kıyas nedir arkadaşlar? Yani ölçüyor. İçki haramdır. Niye haramdır? Çünkü insanın aklını götürüyor. Aklını götürdükten sonra da nedir? Bütün günahları işlersin. Onun için ummul habaet değilmiş onasın. Ha nedir? Ummul habaet yani kötülüklerin anası, anası. pisliklerin annasıdır, Kötülüklerin annasıdır. Yani her şey oradan doğurur. İyidir bu cünde sahaba zamanında eroin yokuyordur. Şey yok eroin başka adları ne var? Kokain. Kokain, mokain toz yokuyordur diyelim. İyidir bu nasıl haram kırdı alimler? Nasıl haram kıldı bunu? E burada kıyas ettiler. Neye kıyas ettiler? Hımr, içkiye. içki, illeti aklı götürür. E bu da götürür. O zaman haramdır. Gördünüz mü? Kıyasın çare edenler nedir? Sapıktılar. İcmanın çare edenler sapıktılar. Ehli sünnet değiller bir ara. Çünkü ehli sünnetin bu dört tane olması olmazı var. Yani bir dene aday isen, ehli sünnet isen çıkart kimliğini. He? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Evet sen el sünnetsin gel bize. Ondan sonra ayrı detaylar var ayrı. Ama bu anadır. Ana çizgidir. Sen bu şirkette çalışırsın kartın nerede? Çimliğini gösterirsin. Budur. İşte alimlerimiz kitap o sünnetten çıkartmış bunu. Bir de alimlerimiz diyoruz. Alimlerimiz kimdir arkadaşlar dedik? Sahabenin izinde giden alimler bizim alimlerimizdir. Dört imamda şey olmuş. Dört imam filtre olmuş. Oradan gelip hepsi dört imamdan çıkan artık akıntı dört imamla gidiyor. Kim ne derse desin. Bugün de bir alim getiremez misin bizim için? İmkanı yoktur. Bir alim dört imam medresesinden değil. Enkallavisi Şimdi taassuba karşı çıkmak he? ayrıdır. Mezhepsizlik ayrı bir şeydir. Mezhepsiz alim biz bilmiyoruz. Biliyorsanız birden örnek verin bize. Yoktur mezhepsiz alim. Her alimin mezhebi var. Çünkü mezhepsiz alim ne olur? Yanlışlığa alimdir sapık diyemeyiz ona. Ama ne olur? Bütün yanlışlığa aday olur. Yanlış yapmaya aday olur. Örnek de verebiliriz. Çok mezhep alimler var. Birkaç tane ümmette çıkmış o kadar şiddetle mesebe reddetmişler. Ne olmuş görüşlerinde bakıyorsun şaz fetvalar var. Neden? Çünkü mezhep kitaplarında mesela bir derece bir kitap telif ediyor. O kitabı basıyor, halka takdim ediyor. Ne kadar hatalar içinde? Çok olabilir. Neden? Çünkü bir insan. Ama bu kitabı her gelen alim okusa notunu koysa, e, fayda şey eklese, kötüsünü şey törpülese ne olur? Bu kitap mükemmel seviyesine gelir. E biz bin senedir alimlerimiz gelmiş, dört mezhebi törpülüyor. Anladın mı? mi? Ne oldu? Düzeldikçe düzeliyor. Zengin oldu yani. Onun için biz bir alimin görüşüyle yola çıkmarız. Biz ümmetin görüşüyle yola çıkarız. Ha bu ümmet, mezheplerin içinde hata var mı? Evet var. Hata olmak normaldir. Ama yüzde neçedir dedik? Yüzde ondur, beştir, on beştir diyelim. Kim bunları tahmin ediyor? Aynen mezhebin içinde böyücü alemler tahmin ediyorlar bunları. Bitti o kadar basit. Evet şimdi buradan bu mertebeleri de ve dinde diğer çeşitler dedik tevhidin çeşidi, şirkin çeşidi, e, nifakın çeşidi bunlar nereden çıkmış? Bunlar Kur'an'da yoktu. İşte el Sünnet'i de bu datayı kurtarmıştır arkadaşlar. ifrat tefritten. el Sünnet bu dataya girmeseydi yani hariciye mürceye gibi olurdu. Mecburdu. Harici niye harici olmuş? Datayı yok. Mürceye niye mürce olmuş? Datayı yok. Ben mutezile cehmiye buları demiyorum. Çünkü asıl müşkülat hepsi bu ikisinden çıkıyor zaten. Hatta bildim mi? Evet, şimdi bu mertebelerinde ehli dedik ki, üç mertebe ya, bunların da ehli, bunların da bu mertebenin içinde de olanlar dereceleri seviye seviyedir. İslam derecesinde de dedir ki, mesela İslam'dasın, bir yeni girmişsin buradasın, Amel yapmışsın, biraz daha ileri gelmişsin. Biraz daha ileri, neredesin? Sınırdasın. Ne sınırında? Kire yakın. Yeni de emeli tedbirelden bırakmış, bu sınırdasın. Allah kurusun, bu ne sınırlıdır? Çifre götüren sınırdır. Demek ki, burada amel, İslam'da amel. Cennet de ameldir. Cennet de, cennet amelsiz olmaz. Her şey ameldir. Amel olmasa İslam'da bir şey olmaz. Seni hiçbir şey kurtarmaz amel, amel, amel. Bütün ayetlerde imanla amel cennete girmekte şarttır Bir tane bulamazsın. İşte ameli ne yoldur? Bura gelirsin. Amel ne yoldur? Burada ilerlersin, ilerlersin, ilerlersin, hatta buraya gelirsin. Bu da derece derecedir. Burada geldin bitmedi. Burada da merkez var. İhsan derecesinde de derece var. İşte bu dereceler neye mukabil Nerede, neyi karşılıyor? Ne demektir? Bu dereceler de ahirette cennetin dereceleri demektir. İslam üzerine öldün, evet kurtarırsın. İslam'ın, bak bu kıyısında öldün sen. Burada, İslam'a girdin, 10 sene girdin, öldün. 20-30 sene girdin, hep burada kaldın. Ölsen, evet, ebedi ateşten kurtardın. Ama burada ne kadar günah işlemişsin. Hepsinin karşılığında cayır cayır yanmak var ateşte. Fatura ödeyeceksin, ondan sonra cennete gireceksin. E cennete de girdin, ondan sonra kaybolursun, hayır. Soyun da kaybolmaz orada. Ne olur? Sana diyerler cehennemi yun. Seni bir suda yakarlar, simsiyah olmuşsun, kömür olmuşsun, yanmışsın. Bir suda yakarlar seni, biraz temizlenirsin, gelirsin. Ama yüzünden bellidir, Bular cehennemden çıkanlardır ebedi hayatta böyle kalırsın. E bu da olmasa ne olur? Allahu Teala'nın adalet tecelli etmez. Nasıl adalet tecelli etmez? E bir tane hayatını Allah yolunda koymuş dünyada e aynen eşit derece olur mu? Onun için iman derece derecedir. Cennet karşılığı nedir? Derece derecedir. Burada öldün. Cennette yerin bu kadardır. Burada öldün cennette yerin bu kadardır. Burada vefat ettin buradadır. Burada bu vafat ettin erşin altında Resulullah'ın koncusu o kadar basit işte mertebeler budur evet şimdi Allah subhanehu ve teala bu da ayette fatir suresi attuski 33 üçüncü ayette thumme evretne lkitabe thumme evretne lkitabe lezine astafeynâ min ibâdine diyor ki kitabı kim'e verdik Seçkin kullarımıza verdik. Bizim kullarımızda seçkin kitabın mirasını onlara verdik. Bunlar kimdir? Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Miras bize verildi. Kimin mirası? Yer üzerinde tevhid mirası, şeriat paketi bize verildi elhamdülillah. Onun için dedik Hazret ise bizim sıfatlarımızı Kur'an şeyde İncil'de gördüğünde Ha? Temenni etti deri Yarabbi, beni de o ümmetten bir ferd etti. Ve Allah Teala isticap etti duasını. Hz. İsa gelecek bu ümmetten de bir ferd olacaktı. Çatlasın da buna inanmayanlar. İçler en büyük taş var ise başlarını ona vurçular. Çünkü apaçık bu delillerden Hz. İsa yer üzerine inecektir. Biz bulara bunda isra ettikçe şeytan çatlıyor orada. Neden çatlıyor? Bakır bize işleyemedi bu fitneyi. Ama maalesef cahil cuhale var bu fitne Hz. i İse'yi inkar etme fitnesi işlemiş olarak. O da kimdir akılcılar, Mutezile yavruları. Evet. İşte bu ümmete ne yaptı? Allah Subhanahu Taala miras koydu kitabı. Bu ümmetin de mirasçısı sahibi kimdir? Şimdi bu derneğin bir sahibi var, yöneticisi var. Bir evin de bir sahibi var, evin babası var. Bunun sahibi kimdir? Alimlerdir. Neden? El-ulema <gülüyor> u Alimler nebilerin varisleridir. Nebiler dirhem, dinar, dirhem bırakmaz, ilim bırakır. Evet. Yani burada da ayet Diyor ki alimlerden alın, alimlerin peşinden gidin. Evet sonra ne diyor? Bu ümmetin içinde de dinin mertebesini, imanın mertebesini saymıştır. فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ nefsihi Bir kısmı nefsine ne yapmış? Zulmetmiştir. Nefsine zulmetmiştir zulüm dedik neyden ne olur nefsine Allah'ın sınırlarını aşmakla olur Allah Teala diyor burada dur yasaktır sen aşıyorsun Allah Teala diyor bu fiili yap yapmıyorsun ama imana ters bir şey yapmıyorsun imanı bozan bir şey yapmıyorsun ama ne yapıyorsun sınırlarda aşıp geliyorsun ne olursun zulüm ediyorsun nefsine günahkar oluyorsun masiyetleri işliyorsun وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَةِ Bir kısmı da hayrette nedir? Cidiyor. بِإِذْنِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ كَبِيرٌ İşte burada üç alimler diyorlar üçü de zikrolunmuştur. Birincisi nefsine zulüm eden kimdir? İslam mertebesi. Bak <gülüyor> Birincisi arkadaşlar nefsine zulmeden kimdir? İslam'ın mertebesinde olandır. Abıdır. Nefsine zulmetmiş. Burada çok insanlar var. Cünah işlerler. Her işini mükemmel yapmazlar. Namazlarını mükemmel kılmazlar. Ha? Eksik yaparlar. Burada kendi nefislerine zulmetmişler. Ve minhum muhtasın. Nedir? Yani işli günahı ama direkt tövbe ediyor. Kurtarıyor kendisini. Günah işlerse de dönüyor. Bu imanın hakikatini yaşıyor. Ominhum minhum sabiqun bil hayrat. Herde ilerlemiş. Herde yarış yapıyor. Bu da bu, bu derecedir. Sonra ne diyor? Buların yerini muhafaatini gösteriyor. Cennetu adni gir ha, ve hulun fiha min asavir min dehabin ve lu'lu'un ve ve libasuhum fiha harir cenneti vasf ediyor ne kadar bir güzel yerdediler evet ondan dolayı ulemeler burada üç dereceni de çıkartıyor istersen onları okuyalım Üç derece var mı orada <gülüyor> ne var Evet, onu oku. Hayırlarda öne geçen, yarışan, bu sanki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet eden ihsan mertebesindeki kuldur. Vacibleri, müstahapları ve mendubları yapan, haramları terk eden, mekruhlardan sakınır, mahsurlu ve şüpheli şeylerden uzak durur, şehvet arzularına uymaz. O Allah'ın verisidir ve dostudur. Onun has ve seçilmiş kuludur. O kamil iman sahibidir. Evet, işte bu sâbikun bil khayrat üçüncü var ayette diyor. İşte bu budur. Ne yapıyor bu? Sen ki Allah'ı görmüş gibi ibadet ediyor. Resulullah sellem cibri hadiste diyor ki ihsan derecesidir. Yani Allah seni görürken Allah'tan ne yaparsın? Hakkıyla utanırsın. Allah-u Teala azim Rabbil alemin hissediyorsun ibadette, seni görüyor. Nasıl ibadet edersin? En mükemmel şekilde. Allah'ın istediği gibi kul olur. Bu da nedir? Burada nasıl olur? Nasıl olur? Eğer bir tane Allah görüyorsa onu, hissediyorsa 24 saat Allah'ın gözetim altındasın. Biz de hissediyoruz. Buradaki de hissediyor. Ama canlandıramıyoruz. Zaten inanmasa bu çifre gider Allah kulusun. İmanı bozan bir şeydendi. Allahu Teala her yerde bizi görür her şeyi. Ama canlandıramıyoruz bunu. Yani tevrilede biliyoruz bunu pretiye dökemiyoruz. Ama bunlar döküyorlar. Bunlar da bazen gaflete düşüyorlar. Bunlar çok gaflet İşte birinci üçüncüden üçüncü nedir? Savikun bil hayrat. Bunlar ne yapıyorlar? Bütün vacipleri hakkıyla yerine getiriyorlar. Bu da yetmiyor. Bütün müstahapları yerine getiriyorlar. Bu da yetmiyor. Bütün sünnetleri yerine getiriyorlar. Yani sadece ferz değil. Mustahap, sünnet, her şeyde ne var ise Allah emretmiş de getir yapalım. Burada bir şey daha var. Bunlar hayatta hayatta şeriatın koyduğu noktayı vircüle çevirmiyorlar. O ne demektir? Yani Resulullah ne emretmişse ibadette orada duruyorlar. Bidat yapmıyorlar. İşte bu da bir özellikleridir. Bunun karşılığında ne yapıyorlar? Bütün muharramlıkları, muharremleri terk etmişler. Bütün çabairleri terk ediyorlar. Bırak şimdi haram, büyük günahları da terk ediyorlar. Bunu da bırak, bütün günahları terk ediyorlar. Bunu da bırak, bütün mekruhatları terk ediyorlar. Mekruh olanları terk ediyorlar. Bunu da bırak, müteşabih şeyleri şey İslam alabilirsin bazında. Onu da tercih ediyorlar. Ha bir de şubh oldu hemen tercih ediyorlar. Bütün şehvetlerini yok sayıyorlar. E bırak öyle. Abi. Kolay mı? Ebedi cennette Resulullah'ın konşusu ol. Fırdavsu alenin cobeyinde otur. Arşin de tavanın da rahmanın arşı olsun. Kolay mı? Kolay değil. E şimdi bir cünde e, boğazın e, bir kıyısında şato alabilir mi insan? Kolay mı? Ama kıyıda köşede bir daire alabilirsin. Ama çatoyu almak için ne ister? Bizim sülalemiz yetmez ama bazı adamın tek başına yetiyor. Eee burada aynandır. Allah'ın cenneti daha pahalıdır. Ama Allah'ın cenneti para pul, soydan dedik alınmaz. Neyden alınır? Salih amel. İman salih amel. Zaten iman olmasa salih amel de olmaz. İman seni salih amel yaptı. Neye iman? Salih emele iman. İşte bu nedir? Dedik ki Allah'ın emirlerini yerine getirirler hakkıyla. Emirler nedir dedik? Vacibler, mustahabler, mendübler, sünnetler, hepsi ne var ise getir diyorlar. Hepsini yerine getirmek çabasındadırlar. Bir de ne var? Allah'ın emirleri dur. Muharramatlar, cünahler, veballer, şüphetlerin bile önünde duruyorlar. E kolaydır. İşte bu da nedir bu mertebe? İmanı'l-kâmil el-mustahab. iman kâmil iman, mustahab iman, ihsan derecesidir. Evet. İkincisi nedir? Şurası. İki. Evet. Orta yolu tutan, muktesir, sünnetleri, mendukları ve müstahapları yapmasa da, bazı yasaklardan ve mekruhlardan sakınmasa da, vacipleri yapmakla ve yasaklardan sakınmakla yetinen kimsedir. Bu vacip iman sahibidir. Bu nedir? وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ Muktesid nedir? Bu iman sahibidir. Bunun dinde adı imandır. İman mertebesinde bunun adı nedir? حَقِيْكَتُ iman, <الْإِيمان> imanın hakikati. Bunun alanı geniştir dedik. Buradaki insanlar ne yapıyor? Vacibetleri, vacibleri yapıyorlar hakkıyla. Allah'ın emirlerini hakkıyla yapıyorlar. Ne emir var yapıyorlar. Ne yazsak var hakkıyla önünde duruyorlar. Mendubleri mendubleri, mustahableri bazen biliyorlar. Ama cenelde de yapıyorlar ama bazen çeyniyorlar. Hakkıyla bunlar cibi değil. Bir derece düşüktür. Onun için burada her şeyi yerine getirsen hemen melekler tık diye seni buradan alır içeri atar. Yaşan derecesine. Her şey yerine getirsen. Onun için burası, burada ben buranın ehliyim, burada kalmanın imkanı yoktur. Hemen bir basamak ileri gideriz. Evet, bu da iman-ül vacib. i̇man vacib nedir? Hakikatul iman. Bu ehlidir, bunun ehlidir. 77 şeyi yerine getirmeye, çaba görmeye çaba gösteriyor, getirmeye. Evet. Üçüncü mertebe, İslam mertebesi. Bu mertebe. Bu da genel iman ehli. Nedir? Nefsine zulmeden, bazı vacipleri ve farzları terk eden veya bazı büyük küfür ve büyük şirk derecesine ulaşmayan haramları, masiyetleri ve günahları işleyen kimsedir. Bu, icmalı iman sahibidir. Evet. Bu nedir? İcmali iman sahibi. Yani genel bir iman sahibidir. Bunun da sıfatları nedir? Bazı vacipleri, Allah demiş bunu yap tercih ediyor. Buradadır. Ama imanı bozan bir şey yapmıyor ki bunu atlar dışarıya. İslam'dan dışarıya. Bu alanın bu dar alanın içinde bu alan buradan bu çizgiden bu çizgiye kadar İslam'dır. Yani genel imandır. Bazen bu çizgiye yakın olan var. Bazen bu çizgiye yakın olan var. Allah korusun. Bu çizginin dışarısı küfürdür. Ama bunun arasında da olanlar var. Emeline göre derecesine göre. Bazen buradaki insan gelir buraya kadar yetişir. Ondan sonra bir de şeytana uyan aşağı düşer. Burada gelir cider. Burada gelir cider insanlar. Burada da gelir cider. Ama bura gelen her zaman ileri doğru gidiyor. Çünkü burada Allah... Ve melekleri ve mumiller sana hakkıyla yardım eder. Evet. Bunlar da bazı günahları, bazı günahları, bazı masiyetleri işliyorlar dedik. Bunlar da nedir? Cenel iman sahibidir. Onun için bir ne zina yaptım. Onu tekfir edemeyiz biz. Ne zaman tekfir ederiz onu? Dese ki zina halaldır. İçki halaldır. Bakarlar bu cahil de değil, biliyor. O zaman tekfir onu. Ama içki içiyorum, evet, men içiyorum, günah içiyorum. İnşallah tövbe ederim. Bunu ne yaparsın? Bunu tekfir edemez. Onu cahil sünnet etmiyorlar. Ama hariciler ediyorlar. Mürcüler de tersine, "Ya ne yaparsan yap, yeter ki la ilahe illallah dedim kurtardın sen." E bu Allah'ın adaletine sığmaz. Haşa vallahi allah Teala basamak basamak cenneti de bin bir derece yaratmıştır. 7 derecedir ama derecelerin de arasında aynen burası gibi ne var? Dereceler var. E sen bu dünyada az amelden gel cennete gir Firdas'a gidebilir misin? Gidemezsin. Ya gittin? O zaman ne olur? Törpül olur. Törpülden gitmişsin. Var mı törpül cennette? Törpül adaletsizliktir. Allahu Teala yakışmaz. Allahu Teala şefaat verir o şefaat de ayrı bir mesele. Her insanın şefaati de kıyamet günde geçerli değil. Evet. Onun için bu imandır. Şimdi burada İbni Abbas bu konuda sahih bir rivayet var İbni Abbas hakkında. Onu çok güzel aktarıyor İbni Abbas. Bu dereceleri ve bu ayetten istinbatı var. Evet nedir istinbatı? Yok. Ümmetin büyük alimi i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Hayırlarda yarışan hesaba çekilmek sizin cennete girer. Ortada giden Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Nefsine zulmeden ve arafta olanlar ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle cennete girer. Diyor, bil -khayrati. biz dedik ki üçüncü sâbiku bil khayrat, yedhulûne'l cennete bi ghayri Al müjde size. Var mısınız arkadaşlar? Bu burada bu alanı adayı ihsan derecesi. Bu hesapsız cennete girersin. Korkmazsın. La havfun aleyhim ve Ne korkun ne hüzün var bunlar için. Ne dünyada ne ahirette. Bunlar hiçbir mahşerin susuzluğunu, azabını, kıyamet günün duruşunu, sıcağını hiç birisine hissetmezler. Terazide Rabbil aleminin hesabı. Saatinde hiçbir sıkıntıları yoktur. Bunları ikram, melekler alır cennete gider. Hesapsız. <gülüyor> Vel muhtasidu yedhulul cennete bir rahmetillah. muhtasit de Allah'ın rahmetiyle girer. Çünkü bazı günahları var. Terazide miskali zerre yapmışsa çıkıyor. E neyden affolur af af oraya? Allah'ın rahmetiyle. Allah'ın rahmetiyle affolur. Sonra bu alanda ölmüş İslam alanında ha? o da üçüncünü i̇bn Abbas diyor ashabul A'raf'tır. A'raf ashabı nedir? Ortadadır. Terazide dengleşmiş böyle. <gülüyor> bu yanına bu yan günah ağır basıyor ne şey? Orta olmuş. Ortada kalmışlar. Ne cennet ne cehennem. Hadalet düz olmuş. Ne yapacaklar bunlar? Resulullah şefaati diler. Bunlar hepsi kefeleri kayar. Hasenet kefesi Allah'ın rahmetiyle Resulullah'ın şefaatiyle cennete girer. Evet dersi bitirmeden önce de İbn Kesir'in sözü var. Onu da okuyalım. İbn Kesir Rafihaullah bu ayetin tefsirinde şunları söyler. Allah Teala buyuruyor ki kendisinden önceki kitapları tasdik eden yüce kitaba uyanları seçkin kullarımızdan kıldık ki işte bu İslam ümmetidir. Ayet-i kerime bu ümmeti üç kısma ayırmaktadır. Bir kısmı için onlardan kimi nefsine zulmeder buyurdu. Bunlar bazı farzları ihmal ederek bazı yasakları işleyenlerdir. Kimi muhtedildir orta yolu tutar. Bunlar vacipleri eda edip haramları terk ederler. Ancak bazen bazı müstahapları terk edebilir, bazı mekruhları da yapabilirler. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. Bunlar vacipleri, müstahapları yapıp, haramları, mekruları ve bazı mibahları terk edenlerdir. Ali bin Ebi Talha i̇bn Abbas'ın sonra biz kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Ayeti hakkında şöyle dediğini aktarmıştır. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetidir. Allah Teala indirmiş olduğu her kitaba onları varis kıldı. Bu ümmetin zalimi affedilip, orta yolda gideni kolay bir hesapla hesaba çekilip, hayırlarda öne geçen ise hesaba çekilmeden cennete girer. Yani bizim dersimizi böyüc alim ne yaptı özetledi. O böyüc alim olduğu için nübüvvetin misketinden konuşuyor. Yani Arapçası o kadar lezzetlidir ama Türkçesi de mükemmeldir. Elhamdülillah güzel tercüme olmuş. Yani neden? Çünkü alimler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin misketiyle az ve öz söz söylerler. Bak biz beş tersli yapıyoruz. O beş satırda dersi anlattı. Ben artık ne diyeyim valimden sonra? Yani, dediği gibi İbn Kesir Rahimeoğlu, üç mertebeyi de açıkladı. Ondan sonra ayetin öncesinde yaptı. İşte bu imanın mertebeleridir arkadaşlar. Bir de imanın mertebeleriyle ilgili e, Vakia surasında çok güzel e, Allah Subhanahu teala onu da anlatıyor. Onu da ben dersi kapatmadan önce bir ona göz atalım. Aynen bu meseleyi denilcili. Diyor ki اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت Yani kıyamet gününde saat şart geldi vakiha kıyamet koptu. ليس لوقعتها kاذbetun o vakiha muhakkak yalanlanamaz. O gerçektir, olacaktır. Bir varlığı kimse yok diyemez. Rifatun, en, kahicon, en o günde hafıza bir kısım insanı ne yapar? Cehennemin dibine indirir. Bir kısım insanı yücelere kaldırır, cennete. Yani insanlar çiğe ayrılıyor. Hafıza, rafi'a, kıyamet günü ölçüdür. Evet, yani kıyamet gününde terazi kurulur, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme. Sonra bir de dönüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in e, hitabı çok bir mükemmeldir. Neden mükemmeldir? Çünkü Allah-u Teala'nın Arapça bilen onu ki Araplar durdular önünde. Kureyşler en babadılar. Arapça'da en babadılar. Kureyşler gibi yoktur Arapçayı. Gramarını, esprisini, fushasını, belagatını konuşan. Bunun önünde aciz kaldılar. Onun için dediler bu siirdir. İnsan yoktur bu böyle olsun. İşte bu Arapça dili çok enteresan bir dildir. Frenktes arasında Allah Teala çi zor dil yaratmıştır. Tarih boyunca içi dil çok cüclüdür, zordur. Biri cücelikinden kayboldu gitti. O da nedir? Yunanların eski dilleri, Aflatun, Arusturun o zamanın dili en zengin ve en mükemmel bir dillerden birsidir. Yani Arapçaya eşit gibi bir zor dildir. O kadar zordur ki şey oldu bitti inkıras etti kalmadı muhafaza edemediler ikinci dil Arapça dilidir. o kadar zengindir o kadar zordur Arapça dilinde Allah Teala bu elimizdeki Kur'an'ın kurudu bu Kur'an olmasaydı elimizde Arapça da bozulurdu bak şimdi Arapça dilinde Arapça konuşan ülkeler bin tane'den fazla şiva var içinde Türkçe de var Türkçe'de de şiva çoktur. Ama Arapça fusha dili, Kur'an dili hiç kimse konuşamaz bugün de. Bak adam üniversite bir türlü fusha dinden anlamaz. İşte Kur'an olmasaydı Arapca dili de ciderdir. Onun için Kur'an bizim neydir? Her şeyimizdir, desturumuzdur. Evet, sonra Rabbul Alemin diyor ki, İla رُجَّةِ الْاَرْضُ رَجَّنِ Yer ne yapar? Sarsılır. Sarsılır. Yani burada vahameti gösteriyor. Yer sarsılmayı depreyi yaşayanlar bilir. Ayağın altı sabit olmadı nereye katacaksın? Çok zor bir meseledir. Wa bussetilji ba lu Dağlar ne oldu? Param parça oldu, yok oldu, dümdüz oldu. Fakane taba en mumbetta. Nasıl bir pamuk koyarsın böyle, Üflersin böyle, Ne olur hiç sanki burada bir ne bir tepe vardır ne bir şey? param parçaldır gitti. Ha şimdi geliyor. Ve kuntum azvajan 3. O günde de 3 çeşitsiz. E bu yukarıda dedi hafidatun rafi'a. Ne dedi? Çiziz. Bir kısmı yücelir, bir kısmı Alçalım. alçalır. Bir kısmı yücelenler cennete, alçalanlar cehenneme gider. E burada diyor kuntum azvajan 3. Burada Allah Teala diyor üçe ayrılırsınız. Ey dur bakalım ne diyor Rabbimiz. Fa ashabul meymeneti. Ma ashabul meymene? nedir? Ehli yemin. Sah. Sağ olanlar. Yemin ehli. Ma ashabul meymene Arapça'da ne demektir? Yani on, on, onu tazim etmek. Yemin ehli var ya, yemin ehli. Aynen böyle tazim dikkat çekmek üzere. yani. Ve ashabul mes'ameti ve ma ashabul mes'ama. Mes'ama nedir? Sol ve umdan alınmış. Yani şey. Yer Ve ma onu da tazim ediyor. Sonra ne diyor? Vasabiquna es-sabiqun. her zaman Hedefe varan ve erçen yetişenlerdir. Öncülerdir. Şimdi burada üç oldu. Demek ki burada kim mertebe var zikir alınıyor. İslam'la imanı meymene Allah Teala koymuş. Bu ihsan derecesinde sabikun koymuştur. Şimdi anlaşıldı mı? Bir de üçüncü nedir? alanın dışındaki çafirlerdir. Meşeme ehli bu çafirlerdir. Meymene ehli İslam'dır, İslam'dır. İslam la ilahe illallah kurtarır insanı. Ama hakkıyla la ilahe illallah. Ne dediğinin altın dolduracaksın. Yok sadece kimlikte, yan lafta. Sonra nedir bu çisini ehli meymene koydu. Çünkü bunlar da dedik cennete gider. Ama nece cezalarını aldıktan sonra. Bunlar almazlar. Bunlar alırlar. Ama cennete girerler. Cennette nedir dereceler aynıdır. Allah Teala burada hepsini bir yapmış, bir de Firdos ehlini bir yapmıştır. Hikmeti gereği. Burada anlatıyor bu sefer. Ayetin devamı anlatıyor. Biraz anlatalım değil mi? Güzeldir. Vas-sabiqun, sâbiqun. Ulâika, ulâika'l mukarrabûn. Sabikler var ya, sabikler geçen öncüler onlar nedir? Bize en yakınlardır. Mukarraptiler bize. Nerede? Firdos. Firdos neresi dedik? Cennetin zirveti. Tavanı Rabb'in, Rabb'imizin erşin e, şeyidir. Yani tabanı erştir. Firdos'un tabanı erştir. En bize yakın ol olardır. Yani Allah-u Teala en yakınsın. Fi cennetin ne'im Bir cennette diler, o cennet ne'imdir. Ne'im nedir? Nimettir. Nimet Bir rivayete ne diyor? O cennet kendinden razıdır. Yani cenneti öyle nimetten vasf ediyor. Cennet kendinden razıdır. İçindeki ne olur? Rızanın mükemmeli olur. Aynen değil. Râzının razısı olur. Evet. Eydir. Burada ne diyor? Allah Teala burada bir şey daha yeni veriyor bize. Bak biz derste dedik evvelinde ama burada ayetten sabitleyin. Fülle tum mine'l evvelin Ümmet nedir? Nerede başlıyor? Resulullah'ta. Ümmet. Nerede bitiyor? Ahir zamana kadar. Tamam? Aşratu <türüzün> s çıktı. çıktı. 10 tane büyük şartlar çıktı, iman kapalı, kapandı. Orada ümmet bitiyor, bizim ümmet. Kalan ne oluyor? Kalan kalıyor, Allah bilir. 10 sene, 100 sene bilmiyoruz. Mübhemdir. Ama orada ne oluyor? İmansızlar kalıyor, Oların başına kıyamet kopuyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar, ne kadar bu ümmette insanlar var, burada Allah-u Teala bize sabikunların, bu alanın bize miktarını gösteriyor. Sayısını veriyor, yüzdesini veriyor. Diye. Ne diyor? Thülletun minel evvelin. Öncelerden, ümmetin öncesi, nedir? Önce nereden başlıyor? Birinci kuşak. Sahaba, ashab kiramdan. Ne diyor? Thülletun minel evvelin. Sulle nedir? Üçte bir. Üçte bir sahaba, ve kâlil min alâhriin. Sahabeden sonra ne oluyor? Sayı düşüyor, düşüyor, düşüyor, düşüyor, düşüyor, şartlara kadar yok oluyor. Adet tenazulidi diyenler buna. Geldikçe düşüyor. Ve min alâhriin. Yani iyidir bütünde biz 1400 sene önce yaşayanlardan üçte bir var. Bugün de az var. Ama demek ki var, ama azdır. Yani adaylık şansımız var mı? Var. Adaylık kapısı kapanmamış. Demek ki kim olay olur orada? Resulullah başka bir hadis açılıyor mu? Diyor ki benden sonra gelen kardeşlerimi ya Rabbi affet. Sahaba diyor ben biz senin kardeşin değilsiniz. Hayır. Siz benim ashabımız benim kardeşlerim benden sonra gelir beni görmeden iman eder bu da bitmedi bizim durumumuzu anlatıyor bu sefer diyor olar dinlerini elle, dinlerine dinlerini e, tut e, dinlerini tutmakta dinlerini inanmakta yaşamakta sanki ellerinde bir çöz ataşı gibi tutmuşlar ellerinde bir çöz ateşini tutmuş gibidiler Kimler? Resulullah'ın kardeşleri. İşte o çöz ataşı tutan nedir? Birinci üçte birin, elil olan, az olan sonra üçte birdir. Elinde çöz ateşi. Sen eline at, eline bir çömür, çöz ateşi ver. Nasıl tutarsın bunu? Böyle cilimsel tutarsın. Yoksa bunu böyle tutmak zorundasın. Böyle ama tutacaksın. Yere salmayacaksın. Dinimdir bu işkencesi var. İnsanların alayı var. Sakalınla alay ederler. Kadın üç, üç, üç örtüsüyle alay ederler. İmanınla alay ederler. Ha? İrtica diyenler. Her şey diyeler. Ama biz tutacağız. Kimiz Türkse burada aday olsun. sahabenin, Bak sahabanın da üçte biri. Bakın bu, bu alimler diyorlar ki bu ümmete bu delalettir ki bu ümmetin Paşi ne kadar faziletlidir ashab-ı kiram. Faziletlidirler. Onun için rafiziler, bugün de İran'da olduğu Şiiler, şimdi rafizidir. Irak, Lübnan, Hizbullet. Bunlar hepsi sahabeyi tekfir ediyorlar. Hepsi sahabeyi tekfir ediyorlar. Burada da Allah Teala birinci kuşağı ne kadar yüceltiyor. Onun için biz bunlara cüvenmeyelim. Bunlar dışarıdan Amerika'yla kavga ediyorlar, alttan el sıkışıyorlar. Gösterdi de işte Suriye meselesi bunların iç yüzünü çıkarttı dışarıya. Evet. Sonra Allah Teala vasf ediyor. Bunların olduğu nimeti vasf ediyor. Diyor ki, Suriyenin Surin manzûnin Manzûnin Manzûn ve kalilum mine'l-aharin ala şururin mandunetin muttekien aleyha mutakabilin yüksek olan mekânlarda ha yüksek olan mükemmel olan mutakabilin karşı karşı oturmuşlar insan ne zaman karşı karşı oturur ne zaman ki içinde çin hasedet kalmaz her şey ne olur kuvvet, iman olur. Cennette de bu yoktur. Kardeşlik hakkıyla orada yaşa yaşanır. يَتُوفُ aleyhim وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ onlara döner servis yapar. وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ nedir arkadaşlar? Allah Teala özel cennet için hizmetçi yaratmış. Bunlar ne erkekler ne dişidiler. Ama böyle o diğer ayette e, vasf ediyor onu kelu'lu'un yani cevher gibi böyle inci gibi idiler. Sonra devam ediyor. bi ekvabin ve abariqa ve ke'sin min me'in la yussodda'ûne anha ve la yunzefun o ne veriyor onlara? şarap şarap ikram eder. Güzel şeylerde Testiler. testilerde haybe bu Fadi ya neredesin mübarek? Evet, testilerde e, şarap ikram eder. O şarabın da özelliği nedir? Dünya şarabı gibi değil. Dünya şarabını içersin, ondan sonra uçarsın, ondan sonra kalkarsın, başın ağırır, hayatın altüst olur. Ama cennette böyle bir şey yoktur. Cennette hem uçarsın, hem içersin, hem başın ağırmaz, hem de nimetini, lezzetini yaşarsın. وَفَاكِهَةً mimma yukhayyerun ve lahm tayrin mimma yashtehun ve hurul 'in kalu'ka amsalu lu'l'in maknun yani yiyecekleri ediyor. sonra hurul 'in şimdi her şey arkadaşlar saate baktı gece oldu galiba eee bunları hurul 'in atıtsak biz altından kalkamayız bir ders isteriz buna ama öyle nimetleri vasf ediyor. sonra Allah subhanahu wa taala diyor Cezaun cezaun bima kanu yaamelun. Bak burada amel ortaya çıktı. Niye bunu verdim onlara? Çünkü yaptıkları amellerin mükafatıdır. İş bitti. Amelsiz cennet yoktur. Demek çimurcu ellerin burada şeyin olduğu düştü. Evet. Sonra ne diyor? Eee la yesma'uha la yesma'un fiha laghwan ve la illa qilan. Selamen selamen. Bu bitti. Sura ne diyor? Vashabul yemini. Ma ashabul yemin? Yemin ehli, imanla İslam ehli. Onların da cennette vasf ediyor. Fi sidrin, fi sidrin mahzudin ve talhin manzudin ve zillin memdudin ve ma'in meşkubin ve fakihatin katiretin la maqtu'atin ve la mamnu'a ve furushin marfu'a اِنَّا اَنْشَأْنَا هُنَّ اِنْشَاءَ فَجَعَلْنَا هُنَّ اَبْكَارًا عُرْبًا اَتْرَابًا لِأَصْحَابِ yemin Orada huru kızları dedi Allah Teala öyle yarattım bunlar için özel. Bir de ebkara, el değilmemiş, cün değilmemiş onu. onu. Onlar için bakire olarak sadece cennet ehli için yarattım bunu. Evet. Sonra ne diyor? تُلَّتُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّتُمْ مِنَ الْآخَرِينَ Burada da bize müjde geliyor elhamdülillah. Bunlar var ya bunlar. Bunlar sahaba zamanında da bir çokunluktur. Ahir zamanda da bir çokunluktur. Yani sahabanın üçte biri nedir? Öz, has, ihsan derecesinde. Üçte biri de, yani şeyi de, bir çokunluğu da nedir? Cenel. Yani ikinci derecede, en yani birinci derece. Ahirede, ümmette de, sahabeden sonra dedi, kıyamete kadar da bu üçte bir çokunluk da devam eder. Elhamdülillah. Bu da müjdedir bize. Sonra Allah subhanehu ve teala neyi vasf ediyor? وَاسْحَابُ الشِّمَالِ وَمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ Şimal nedir? Sol. Sol. Allah Teala sağı cennet, solu cehennem, cehennem vasf ediyor. Fi sumî min vahemîm. Yani Allah kurusun bunu okusak biz inançı, insan kalbi yerinden oynar. Ayet böyle gidiyor sonuna kadar. Evet, bizimle ilgili bu kadar. İşte bu nedir arkadaşlar? Bu da imanın mertebeleri burada anlatılıyor. Yani biz, üçte bir has adamlar, ümmetin öncesinde olur ama sonradan az olur. Bugün de biz böyle baksak, kendimizi çekip düzen etsek sahabe seviyesinde, içimizde insanlar var mı? He? Biz deriz var, ama nerede? Aynen böyle deriz. Var ama elimiz sayısı gibi olamaz. Ben tanıdığım iki tanedir, sen dersin bir tanedir, o diğer üç tanedir ama sahabede, Medine'de yürü her sokakta cirmat tuzdanı gönderdi. E ama ashabül yemin sabikin değil, bu alan Müslüman alanı sahaba zamanında da çoktur, bugünde de çoktur. Elhamdülillah bugünde de var. Bir sürü Müslüman var, İslamiyet'i yaşıyor, emirlerin yerine getiriyor, yasakların önünde duruyor. İşte bu da arkadaşlar? Bu da imanın mertebeledir. Mertebeledir. Bu mertebeler, iyi anlasak bunları, inşallah, ne olur bize yardım, bu iman meselesi, nasıl imanımızı yükseltiriz, imanımız nasıl aşağıya düşmesin, kendimizi kurtarır, kurtarır, kurtaracağız, onları anlarız. Bundan sonra, bunlar bize lazım olur, bir de çifir iman, fusuk, cehalet, mazirettir, günahkâr baki işlediği maksiyet işledi. Bu mertebeleri anlasak o tarafta bize bunlar hepsi Allah'ın izniyle lazım olur imanın başka mertebelerinde. Evet bu da bitti. İnşallah önümüzdeki derste e, kitabın serisine göre ehli sünnet imamlarının kavilleri var. O nedir? Şimdi bir de ne bize eyvallah siz çok konuştunuz. Çok güzel de konuştunuz diye de bilir. Ama bunları nereden getirdiniz? Biz sahabeden bugüne kadar alimleri hepsini kavullerini toplamışız. İnşallah onları okuyacağız. Ama belki bu kavuller e, çoktur. E, kaç tanedir? 82, 82 tane kavuldur. Alim kavuludur. Sahabeden bugüne kadar başlamışız. Bu 82 İmam Bukhari'nin dediği gibi binlerce hadisin içinden bunu seçtim. Anlatabildim mi? Biz de bu 80'yi bütün alimlerin sözü değil biz seçtik. Yoksa çok olmaz. İnşallah onu okuruz. Yen de ders kesilmesin diye imanın meselelerini tamamlarız. Meselen istisna imanda imanla İslam'ın ne farkı var? Onları işleriz. Bu bölümü en sonra koyarız. Bundan sonra imanın, bu, bu meseleleri biter, kalır imanın şartleri İmanın şartleri de bitser, kalır imanın nimeti, imanın faydaları, imanın meyveleri. Oları işleyeceğiz inşallah. Kitabın üçte biri biter. Ne zaman biter? Allah ömür vermiş bize. Bizim hedefimiz kitabı bitirmek değil, hedefimiz kitabı anlayıp, anlayarak bitirip faydalanır. Çünkü şeytan, Kur'an-ı e başladın, ilk sayfayı ilk cüz'ü çok güzel okursun. Sonra gelir hedefi okumaktan çıkartır sene, hadi bitir, hadi bitir der. Tez hatim yap. Ne yaparsın bu sefer? Okuduğunu anlamazsın. Biz şeytanın oyununa gelmeyeceğiz inşallah. Yavaş yavaş gidiyoruz. Allah ömür vermişse bize bunu tamamlarız. Evet, velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidin mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين